Hayıdenler hep hamilidir. Ama arkasında marikiler var, evrenin e, imam azam babamlar var, şafiler var. Ama sünni olduğu için namazını sahiptir. Diye de katil bir beraber namazdır. Evet, Süny olduğu her sen, Süny ses sahiptir, imam da sahiptir, namaz sahiptir. E, biz tarına gidiyken de Şii bir imam yaptığı namaz kıldık. İnanacaksın, başkalar. Ama opa bak diyor. Yani aynı Kur'an okuyor o da. Şiirler de kılıyor bizim şiirlerde. Ama itika onlar beş vakit içeri indirmişler. Öyle kılıyorlar. Meclur on metrekare aldı. indirmişler. Yani aynı havuzdan su alıp, aktör misiniz ya. ayrı ayrı değil mi? Herkes a ayrı aktör koy. kılıyor. bir havuzdan, tamam. evlenme havuzu sokuyor, yani bizim genel daha başka su orada modalar işiyor, başka da o sosyal medya gibi, her şeyi soru soruyor. Onun içinde, ama biz kendi kendimiz, kendimiz genel olarak ona ona karışmadık. Yani böyle böyle Fakat o da oturdu pek ama aynı aynı aynı pek ama geliriz. Ya, yani baktı yani, bir şey indirmek demek ki. Mesela öğlenle ikindiyi birleştiriyorlar, akşamla ve birleştiriyorlar. Yani evet. vakitler, beş vakit, vakit ya. Yani. Ama şşş vakit ama şimdi, mevcut kalmazsan ne? birleştirmiyorsun. Tabii ama onlar Bunlar, da, peygamberi sizin böyle yaptı diye, onlar ona şekil, o şekilde yaptı. Ama peygamberi bazı şartta da evet. evet. Onu bunu hasta yapmış, halen yapılıyorlar. Biz <gülüyor> hep burada bazen yapıyoruz biliyorsunuz. İkindi namazı kalamayacağız, yolda geçecek, kışın biraz daha ikisi evet. arasanız, ders dörtte üç buçuk dediğin ne oluyor? Kılamıyoruz. Efendim, güneştiriyoruz. Ama bak zaman açılınca ayarı kıymayın başarız. Ama şeyin varsa, zaman müsaitse hayır. Yoksa güneştir. Ama gene de yani beş vakit olarak biliyorlar demek istiyorum. Yani üç vakite indirmiş deyince indi gelince. Yani, yani beş, ay, beş vakit namaz, üç vakit kılıyorlar. Yani, sebep yok. Yani, yani bir Kılması için sebep yok. Tamam var? Camira, şeker yapacağız. Hazreti, üç kere okunuyor diyor İran'da ezan diyor. İş iyi bir işçi işte işte bak var ama üç kere yani beş vakti inkar edersen küpüre girerdi değil mi? Ama üç vakit olarak. Ben üç de, de, de, şey, Üç vakit. De. Üç vakit. Ama de, üç vakit. De. De, üç vakit. De, de. De. Üç ama vakit. Üç vakit. vakit. Üç vakit. Üç vakit. Üç vakit. Üç vakit. Üç vakit. Üç vakit. Üç vakit. Üç vakit. Üç vakit. vakit. Diktiği sopanın en, en kısa olduğu zaman örneğini kılacak. Evet. Biraz geçtiği zaman. O da en büyük güneş atletme gerektiğini. Biraz güneş yatkınlaşmaya başladığı zaman kılınacak. İki namazda aydır. Bir sopanın iki gölgesi sopu iki katı olduğu zaman kılınacak. Vakitleri var. Evet iki dedem sen, ikisini birleştirince yani dolayı çok birleştirin. evet. dolayı zamanları dolarsa sabahları. Akşam dolayı o birleştirebilir miyiz? Cem edebilir miyiz? Tabii şimdi bakın çok mevcut kalmazsan bir birleştiririz sen. Meşgul kal sen. On, evet. kaçıracaksın yolda kaçıracaksın. Savaşla. Kaçıracaksın tamam. E, İkincisi öyle arkadaşlar hemen ki farzami yapmış. İşçi alımının sorun oluyor genelde. Asıl sorun onunuz evet. onun için soruyorum. Ha, Çalışan insanlar için tabii. Ya mecbur toz mu için değil. Hmm. Yok. <gülüyor> <gülüyor> değil. Hmm. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Mecbursun. Evet. Mecbursan. Mesela bir bir otobüs şoförü bir yola gidecek. Hmm. Yolcu var arkasında. Yolcu bırakmak için de mecbur Şimdi Yapamadım. derim, İstanbul'da çok biliyorsun çok koşturuyor herkes zaman olarak, iş olarak. Şimdi bak, çok e, hayati bir şey yok ise, herkes işine gidiyor ama çok hayati, ya e, da parto izin vermiyor, efendim sen sen hemen kılmayacaksın, diyor. O zaman birleştireceksin. Başka yapacağım bir şey yok. Yap az gerçek, kazaya bırakacaksan, ya yani da birleştireceksin. Hani kazaya kalmasın, gezeyen kalsın diye. Birleşeceğiz. Bazı din adamlarında namazın kazası yoktur. Kaza var. Namazın kazası var. Ama bazı şeylerden diyor Peygamberimiz savaş anında bile terk etmemiştir namazı. Mesela öğlenle ikilini mesela birleştirilmesi sebeplerinden bir tanesi de savaştır sabah da öyle. Ondan şey zaman diyor. yok. Onun için yok kazası. Namaz şey, namazın kazası diyor. yoktur. Bir kısmını ki sabah. <gülüyor> Ama bir gün sefer sabah namazı kaç almışsa kaza yakınmış yani. Sab hmm. kaza seferde, de, gene, sabah namazı. Mecburi kaza dediğin yine sabahla öğlen arası kılınmıştır. Ne olursa olsun zaman evet. zaman. Bir gün sonrasını kastetti. Şimdi bak. Bir gün e sonrasını. aynı günde kaza edilmeli. Tabii Soruyu işte da istiyorum. Edemezsen Zaten Duha, o zaman her, Allah son kıldığım namazın ikin namazını Arda, O da şey, nafile namazı mı? olarak geçtik. Nafile namazı. Ama kendisi hiç hiç olmazsa gönül namaz kabul kılmıyorsun. Ama kabul eder etmez. Onu onu kaydede var. Demek kaydı kabul öyle bir şey var ki kaydeden komşu imamlar tarafından komşu kaydede. <gülüyor> Bu, zaten buna dayanarak da söylüyorlar. Zaten. <gülüyor> yirmi <dört> saate <gülüyor> geçtikten sonra. Evet. Nafile namaza girer diyorlar. Hatta hatta öyle şartlar var ki mesela e, ömde hiç namazı kaza bırakmış insan eskaza bir namazını kazaya bıraktı Sen mi o namazı bir gün sonra kalacaksın mesela Fatih bir gün sonra ve o namazın vaktinden hemen eve mesela Fatih evet. Sultan Mehmet hiç ömde hiç kaza namazı bırakmamış ya kaza namazı bırakmamış. Bırakmam, bunu uzun zaman yapmış, bırakmamış. Kulayı, yani, yani, var, dedik her dedi, dedik dedik çaldık dedik, değil ki bizim gibi. Ben bu anlatılanlardan ben şey bağ, şimdi <gülüyor> bir bir a, bir, avant, bir avast, işte bir sıralama mertebesi oluyor. Ya. Şimdi <gülüyor> o anlatılan bana çok ağır olabilir. Ava, e, avasta e, çok şey Hani e, Herkesin mertebe mertebe şeyine göre e, olabileceğini hissediyor. Namaza yok. De... Namazı... Doğru doğrudan Allah'ın alakalı olduğu için hı hı. öyle bir şey yok. Hani e... Namazda namaz vaktinde kılmıyor. Yok yok onu onu demiyorum. Ama hani... kazaya mecbur bırakıyoruz bazen. Mecbur kaldı. Bırak, bak yani. sen mesela seyir bir adamsın. Evet. E, namaz vaktinde çok büyük bir şey çıktı. Öm. Müşeyse diyor da ben iskitlendi zaman durmayacak. <gülüyor> doktor. Tepeke, doktor. A hak, hastayı bırak. Ha en en bir anda asketir ve rahat kurtulur. Pekan da o peygamber da onu onun dediğin alıp geri geri çevirdi. O an hayır durdurur belki. Hı namazını kule gidiyor. Çanakkale'de de kılınmıştır evet. diyorlar Cuma namazını mesela. Ama Cuma namazı. Savaş zaman, vardır. Bakın savaşta bir kayda var Böyle şeylere de evet. ara ara verilir. Evet. Veya da şöyle bir grup kılar. Evet. O cepheye gider. Evet. Cephe de çıkıyor. Evet. kadar evet. O bir saat iki sadece. Zaten Cuma, Cuma namazı ikinciye Aynı kadar vakti var. vardır aslında. Yani çok şey hallerde Cuma namazın ikinciye kadar zamanı vardır. Illa ki o zaman içinde kılın. Evet, en güzel namaz zamanı kılınan namaz ama çok müzdar haylarda savaş dediğim gibi ama Çanakkale'de bir grup savaşırken bir grubu böyle geri çekiyor namaz kılıyor, oğlum cephesinde olan ki geri namaz kılıyorlar, hepsi bir den geri çekiyorlar. Geri Ve hatta karşı düşman eğer anlayışlı ise durduruyorlar. Keder, durdurmuşlar. Durduruyorlar. O da kendine yapıyor, sen de gelir karşı. Cuma'nın oldu. Kılıyorsun. <Gülüyor> Gülüyorsun. Mesela İkinci, Ekin, Birinci An Harbi'nde Bırak, Kutunemela'da o meşhur harfde herkesin unuttuğu bir harf ama İkinci An Harbi'nde Parlak Saplenegbi'nin kazandığımız Kutunemela, bir tabur Türk, bir, bir kolordu İngiliz askerini gördüreyim biliyor musun? Çeviriye söylüyorum. O büyük harpte Oradan bir mevlevi bütün savaş müddetince vazifesini yapıyor suvar. Şehine vazvesi yapıyor seni. Demek ki yapabildi. O zamanı buldu, bir şey yaptı. zaman buldumuş yaptı. Sana hem zamanı yapıyor dedi. Yani namaza şimdi de, sonra, Allah. E, yani Toranz da veriyor. gör. Yani da veriyor. gör. Tövbe ettiği zaman binanı da affediyor mesela. Kılmadı mı Olmaz. Şimdi, Amca o, o biraz niyet. Demin Bakın namazı, çok arzu ediyorsun, kılamamışsan eğer, bir kılmış niyetten geçiyorsun birbirine. Ama çok rahat ediyorsun kılamıyorsun. Kılmış gibi oluyorsun. Bir de staka vereceksin, 10 para yok ya, şu para, şuna, şuna, şuna, şuna vereceksin. Veremiyorsun, vermiş ki, onu Allah'ın vermiyor, addediyor. Niyet. Hac'a geçiyorsun, çalışıyorsun, yok, yok, yok. yok onu acı etmiş gibi sayıyor. Yani <gülüyor> niyete bakıyor Allah nerede? Efendim? İşte ben e, işte, tam ifade edemedim de onu şey yapmaya çalıştım. Yani şimdi bu değerlendirmeler neye göre? Şeriat'a göre mi, tasavvufa göre mi? Yani duruma göre değişecek? Şeriat'a göre de şimdi, <gülüyor> şimdi, şimdi duruma tasavvuf bir da bir takım e, kendi başımıza işler yapmak lazım. Namaz şerî vazifedir. Şeriat ne derse o. Zaten dünyanın ben başka bir kentte ne şey bu yola girdim. Şeriatı terk eden diye bir kaydı yok. Şeriat her neyse şeriatdır. Şeriatı terk olmaz. Şeriatın hareket şeriatla alakalı olmaz. Hepsi şeriattır. Mehter şeyh'e ben derim ki ya sen kaç kaç kaç kapı var tekende? Dört kapı. Birinci şeriat kapısı. Sen niye şeriat kapısını geçmiyorsun? <gülüyor> Şunlar şehret peki dikkat mesele yapmazlar. Bunlar şehri mesele de şehri de şehret yerine gelecek. Ne diyor her, peki de Her hani e Siz e, o bekler şey sorunca ne diyor için? Valla e, e, çoğu da cevapsı bırakıyor. <gülüyor> çoğu da cevapsı bırakıyor. E, Galtep <gülüyor> emniyette bir çocuk sentem bilmiyorsun çocuk gördün galiba. Bir geldim çocuk. Genç bir oğlan, yaşı 21, 22, 23 oğlan geldi, evim yoktu falan. Konuştu bir şeyler söyledi ama anladın pek da pektaşı konuşmasını aldı. Bektaşı. Sonra ahim bitti, geldi tekrar eve. Ben dedi, senin kadar anlayışlı bir şey yapmadım dedi. Niye? Herkes böyle. Sen beni kabul ettin dedi. Sen de Allah'ın benim, Allah'ım, sen de Peygamber'im, sen de okudun, Kur'an benim, Kur'an. Niye? Ne kuvvet ettik ki, senin bu inançlarının benimle de farkı yok, başka bir şey yok. Bu da temel, temel kaidelerde değil. Temelde değil yani tek var, tabii ki şey. Pek fazla da üstüne gitmemek lazım. Hani tarikat yobazı olmak lazım. Her şeyin yobazı o, tarikatın yobazı Taket yok olmaz. Her şeyi onu da saygı dolayacaksın. Efendim ben müşüğüm, karşımdaki şey yok. Ne olsun, olsun. Hiç unutmuyorum. Bir Kadir, ama defa dergahında Muhittin Efendi, o Muhittin Efendi değildi. Bir itkinci Muhittin Efendi, Osker Gülsert odamdı. Bir yaş çocuğa bir dervişi, hoş fayda mı o dedi, <gülüyor> dervişe. Efendim dedi, e, nakşiflerde de bizim gibi meydan açarlar mı? Hakikaten biz defa ederim, çok. Bize meydan aşışları vardır. Aynı başlamalar vardır. Heybetli bir aşıştır. Severdim. Bak dedi terbiyesiz, sen de deliş olamamışsın dedi. Saçın sakın ağrımış ama de deliş olamamışsın. Niye aşmasınlar dedi? Naşiler aşarlar tabii. Naşiler kendi hani, sessiz satarız. Bir köşek çekti dua ederler. Tespih çekerler, vazife yaparlar. Halbuki rifaylar. Hakikaten muazzam bir derp. Meydan aşışları vardır. Kadiler de nedir? Ona ters dedi, yabaz olma dedi, sen yabazsın dedi, yabaz olma dedi. Bir daha bir, bir şekilde de gelsin, sen dedi, E tarikat her ne olsun olsun. Mevli bir <gülüyor> müşküymüşen <gülüyor> şeriat esasdır, şeriat'ten dönersin. Zaten şeriatı olmayınca tarifin olmasın, şeriatını tamamlayacaksın. Efendim ben tarikat sanki namaz bana, ben namazını kılmadım ama ben benim namazım kılınır falan. Hayır eten şey yok. Her koyun kendi bacağını asılır. Bunu da bana mı söyleyeceğim şimdi? Şey. Tarikat mensupları namazlarını etrafında. geçirmezler ki hocam. Tarikat mensupları zaten beş vakit namazlarını geçirmezler ki. Tabii ki çok zorluk kavuduk nasıl biraz önce söyledim. Tabii ki bakayım. benim pirim. Ben dedim filler de öyle. Sabahları karnımız bayağı şişkindir ama kocaman yemekten. <Gülüyor> Niye? <Gülüyor> Bize <öyle, Gülüyor> ayak şiş kişiye kadar olmaz kılın diye bir şey yok. Teklif yok. Onlar oradan yapmışlar. Dejenemak kör an kör türlü arkadaşlarımız var. Kılıyorlar ama bir ana eylek kılın demek. Kılarsa kendine, çok da faziletli bir namaz. Kılarsa kendine fazil, napire namaz. Fakat Peygamber'in hadisi, e, farzdan sonra en, en faziletli namaz, e, e, tevcid namadır demiştir. O sevabı nail olmak isteyen, canı isterse kalkar kılardır. İllaki kalk, kalk, kalk, kıl demen, fazil, napire namazdır. Canı isteyen, kılardır şanistlerim kalmaz. Böyle pek çok kenti, benim işte Kalk, işte 1888, on iki kiriği de kadar. İkili kalırsa, hepsi kabar. Ama ne iş mi fazla fazla yapacağız. Eğer seni sürüklümüzü yapmak istiyorsa, namazı, o günü kaydесine ise. Yapacağız. Hazreti Peygamber'in bize gösterdiği şeklini neyse ne yapacaksın? Hazreti Peygamber'e şey, Hazreti, Peygamber, Hazreti Cevran gösterdi. Evet. Hazreti Peygamber'in değil, Hazreti Cevran'ın getirdiği namazı şeklini. Evet. Sünnün hususi bir tesbihi vardı. Ama kendine ait bir tesbi var. Cevrinin de ona zıt olma üzere sığındığı bir inanç ve tesbihim mevhuddur. Olur, onun da inancı o saygın vardır. Saygın ona iman, onu öyle göre göstermiştir. Ve beni taklit etmek için yap yapıyorsa boşuna yapıyor. Onun sevabı ne yok. İnanmadan yapıyor çünkü. takip ediyor ama kendi inancı, tesbihini yapsın daha iyi. Sünni olan Cevrinin tesbihinden haberdar değildir. Cevri de Sünni'nin tesbihinde bir eserdir. Onun en küçük asrı bile onun tesbihinde. Ayrı bir şey anlamıyorum. Bu yani Cevri'ler... Heh, bakın şu Cevri Sünni şuan okuduk. Sünni'ler evli net ve cemaat. Yani Hazreti Peygamberlerden ne gördüklerse, ise, Hazreti Cevran'da Hazreti Peygamber öğrettiyse o. Oh. Bu sadece ebe, ebe işte, namaz namaz ibadetidir. Gel mevzuatı Kur'an kelimesastır. Kur'an ile bulamazsan hadislerde. Bak ne kadar kolay gösteriyor. Çok sonraki devirlerde Kur'an Peygamberin otuyor. Eken poi diye Kur'an'da yalanlar araya, araya girmiş. Diyor ki Aklından, aklı hangisi Erason'u ne, Ben işi Hangi, hangi din yapmış ki bunu? Hangi Peygamber yapmış ki? Değil mi? İzine e bir cevap aklından gelen gibi yapma. İçinde gibi yapma. Namaz, Kıbrıya kılmış. kıbrıya karşı kalıyor. Kıbreyi biliyorsan, kıl. Kılamazsan ara, yani Kıble'nin ala alametleri de vardır, bulursun, o da yoksa istediğin yöne kıl. Niye? Allah her yedidir. Namaz Allah'a Allah, kıl. Allah namaz Kabe'ye kılmaz. Kıble'ye Kabe'dir, oyu dönülür. Ama şimdi bir vinç olsa da, Kabe'ye kaldırırsan yukarıya namaz kılır, karşı kılacaklar kendimizi çıkaracağız. Ben sendeki Allah sen beni Allah'ını nasıl kıracağız? bir semboldür. İçinde bir şey yoktur ki efendim, boş bir bina. Ama o semboldür, kıbredir. Her yerin bir kıbresi vardır, yöneldiğim bir yer vardır. Benim yöneldiğim yer Kâbe'dir. Ve değişti bir zaman Kudüs'te, Mekke'de oksaydı. Azet Azet Bey'e Allah yalvardı, yakardı. Onu kabe ye, kabe yaptı ve bir namaz kılırken bir yerde bir mescitte kabe namazı şey, kıl hadi dedi. O anda kabe dönüldü. dedi namazı ile asya dolaşadı başladı dedi şeydi. o etini ikinci ama 3. rekatta kabe dönüldü o kavlede çiftte çift şey vardır. Küpü vardır, çift kod. Küp denen. Sünne şimdi ehl-i sünnet ve cemaat denilen Müslümanlardır ki bunlardan Hanifiler Ebu Mensur Maturidi, Şafiler, Malikiler ve Hanbeliler Ebu Hasan eş-Şekeri Eş itikatta imam telmişlerdir. Cebri ise Cehid bin Safvan'ın namında itikadı olanlardır. Bu yakında geldik. Sünniler ile Cevri'lerin itikadı arasında başlayacak fark. Sünniler, bunda, evet, okuduk din münasebette, Kullarda ve bir irade-i düzeye vardır. Evet. Kul, o iradeyi kullanır. Bu Sünniler yapıyor. Çünkü Allah ne diyor ben sana bir irade-i düzeye verdim diyor. İraden kullanacaksan bir aklın düz verdim diyor, o aklı bir aklı yaş aklınla yaşayın bu aklı yaştan düşüneceksin, doğru yapacaksın ve iradenle de o düşünlerini yapacaksın irade bu yapabilme kudreti tatbik edebilmek kudreti irade bu sünniler bunu yapıyorlar Allah'ın o emri yerine getiriyorlar bak arkasına. Cebra ise seni eee Cebra aslında zaten baş yapar. Seninle kulardaki kul irade özgürlüğüye vardır. Kul o irade kullanır. Cenab-ı Hak dilerse o onu infaz eder. Ne dilerse onu dilerse etmez derler. Cebriyle kulda hiçbir irade yok. Allah neyi irade ederse o kulum yapar. İtigani mesela. Aramızda çok müthiş farkı var. O evet Allah ne dersi olur ama ben Allah ne diyor ne bileyim. Ben insanın insanın insanın baş yapar. Bir insanın ne istiyorsa onu yapar. Kaç semer gelse, gelse, benişinese. Ya ama iki de bekleyecek miyim? Can hukuktan ne bakacağım? Hastasın, doktora gitmeyecek misin? Gideceksin. <gülüyor> ee, ben ölüm hastası, Ne biliyorsun? Onun için Allah da sana verir ben sana bir yerde verdim. Çünkü akıl iradesi yapabilme iradesi verdim Herhalde yani. Bunlar boşaymış bunlar. Benim hayatıma yön veriyor bunlar. İnsan ya. Madem kainatın en büyüğü ben. Yaparım. Diyor ki, "Ya sen bana aynı olacaksın sen." diyor. "Ben seni kendi ben kelimesine göreceğim." diyor. "O kadar güzel o, o kadar güzel olacaksın, mükemmel olacaksın." Bu yan cemlen sünnü kula irade gücüne isnad ettiği için sapıktır derler. 200'le biz sapıp yorulmuş. Nedesine? Tabii evet. ki o sünnîliğinin halini ve kum emrinden habersizdir. Kum emrine de bakalım bir. Bakalım bir bakalım. Kur'an-ı Kerim'de Ey görünüp sorana inen ayet var da Şeyh Suresi'nde indiriyor. Mütedesip. Ey görünüp sarınan dilin habibim. Kalk Korktu Hazreti Cevad görünce döktü kanatlı bütün semayı kaplamış korktu titremeye baş Evime koştu beni örtün örtün dedi beni örtün dedi üşüyor o sıcakta üşüyor terler Hazreti Haticevadayız üstü üstü kızgır örtüyor gene örtüyor örtüyor korkuda sonra bir emir ile Muhammed kalkıyor. Ben sana bir vazife verdim. O vazifeyi yap. Babasını yap. Kalk diyor. Kalk kum, kum yemiyor. Ey bürüm sarının Habibim. Kalk artık kafirleri azap bile korkut ve Rabbini büyük tanır. Meskül ayeti kelime nazir nazir oluşuyla ilgili olarak Kâbir bin Abdullah Radyoan'dan rivayet edilen bir hadiste Efendimiz buyurmuşak, bakın burada rivayet farklı, rivayet bir hadisi ilk defa anlatan demektir. Ama onu başka bir yerde yine birisi anlatıyor, o da o da rivayet ediyor demektir. yani Aynı yerde aynı zamanda anlatan bir kişi, birinci kişi demektir. Rivayet eden, başka kimse bilmeden. İkra suresinin ki ilk İnan suredir, suresinin İptidaları, birkaç ayetin müsvi olduktan sonra bir yolda gidiyordum. Mağara'dan gelen bir ses. Bir tepedeki çiçeklerden yük, yük, gelen bir ses. İşte başımı kaldırıp bakınca Hira mağarasında. Hira mağarasında bana denenmeli yerle gök arasında bir kürsüyü üstünde gördüm. Devleti görüntü bizim o Cebrail o asli şekliyle zaten Hazreti Peygamberi Hazreti Cebrail birkaç defa asli şekliyle görülmüş. Ondan sonra bir, bir insan şeklinde daima derimler. Cemaatle de tanıyor, gele Cebrail gel diyorlar. Birkaç şekli görüntü o heybetli hali, dört yüz kanatla bütün ufuk kaplamış. Ee, Kürsüye göre o manzaradan bana haber geldi, peyber geldi. Geldi, eve geldim. Beni örtün, beni örtün diye diye yaptım. O esnada vahiy geldi. Şu ayetlerle davete ve halkı korkutmaya memur oldum. Hazreti Peygamber'e söyledik. Mevlana, Cenab-ı e, kalk Allah'ın azamıyla korkut emrinin verilmesine peygamberimiz Nişan Efendimiz'in bir irade yücüzüye bulunduğunun delili olduğunu, Cebrilerin bilmediklerine. Kalk diyor, sende bir kuvvet var ki, Halk kalk, korku tutuyor hak. Demek onun korkutma, veriyor onu, onu Allah'a. Bak sen korktun sen de korkun. Tabii. Ondan dolayı kullardan bütün iradeyi kaldırdıklarını anlatıyor Cebriler. şimdi evet. de der ki, Cebrinin akaid-i biniyeden Din, din kaidelerinden ne haberi var? İki taraf da birbirinin birini itiraz eder. Çünkü cenab Hak, onların aralarında mücadele olmasına takviye bulmuştur. <gülüyor> yani birbirinize anlat anlat, hakikati bulun. Daha ziyade. Sebep o. Ne şey olduğu gibi kabul edin demiyor Allah. Anlatın, birbirinize minakaşa edin. Fikir taahhütü de Doğru yolu bulun şirkete budur. Şimdi doğru doğru cebinde diye doğruysa hakikat medeni yani. Kimin dediği de medeniyetli medeniyetli. Dört çeyrek. Dört çeyrek. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. 36. Her birinin aslını ve itikadını bu söyrette meydana çıkarır ve cinsi na cinsten ayrılır. Cinsleri ayrılır. Kedi ayrılır, köpekler ayrılır. Manasında tünlere ayir, cebülere ayir, herkese ayir. Herkese ayrı bir ayrı, ayrı. ayrı, cemaat ayrıdır. Cemaat ayrılında da bir şey, anaşım, milakat şeyleri doğru doğruyu bulun diyorlar. Ne desin yani? birinin aslını ve itikadını bu surete meydana çıkarır ve cinsi cinsini ayır Gerek alim olsun, gerek cahil olsun, istes aşağılık biri bulunsun herkes lütuf ile kahve hak eder. Allah'ın lühmünde, kahrında görürler. Yani eğer doğru yaptığı iş doğruysa o büyük lütuftur. Yalnızsa Allah'ın kahrından korkar ve döner. Yani doğruyu bulur. İnsanların değil, kedi köpek gibi eri hayvanlar bile sahiplerinin çağırmalarıyla, kovmalarını pekala ayırt ederler. Elinde elinde, elinde kedi köpek beslerinde bilinler. Kediye gelmezsen, birbiri bir kedi hemen gelir. Böyle kaşığa çattığınız zaman bir daha gelmez yani. yani bunlar böyle şey hani fark ediyorlar. Bitkiler bile öyledir. Kendini seven, çiçeği seven bir insan. Çiçeği su aldığınızda içi bir gül gibi açar. Yani sevmeyeyim bir, yani sulayayım diye falan, beni görürse içine kızar falan diyeceğin içemezsen, gül kurur, çiçek kurur, büyümez. Lakin, kahırda gizlenmiş bakım rösemi. Kahırda gizlenmiş lütbu. Yahut yani, lütup içindeki kahır. Bu, bundan birkaç ders evvel, gene bunu da açıkça burada Anladım. Allah, bir insana kabul vereceğin zaman onun en büyük gibi ilişkiler veriyor. Youtube'lar veriyor, ihsanlar veriyor. Bakın o ihsanları aldığı zaman vazgeçecek mi iyiliğinden yoksa şımarık da asıl kendi benliğine mi dönecek? O, o lütfen anca gemi alıyor, yapmadı kebaze bırakıyor. Bir o lütuf onun aleyhinden çalışmaya başlıyor, bir gün gelerek tepada dağıt veriyor. Onu okuduk geçen birkaç bir hafta evvel yine Mesih'le okuduk. Az kimse bilir, meğer o kimse kalbindeki ruhane mehenk bulunan bir tanrı ele olur Mehenk, ayar olamak. Kurumcular da bilmeyen taşı olur hakiki altınla sahtan altın ayrılır. Peygamberimiz hadisi şerifinde cennet istenilmeyen şeylerle cehennem ise avzu eden şerlerle çevrilmiştir. Şey. Ne kadar teşkil olsun. Sen. Bulunmuştur ki hoşa gitmeyecek şeylere yani Allah yolunda mücadelelere katlanan kimse Cennete girecek. Şimdi bir <gülüyor> tür azay, a, bir ezayi cefaya katlanıyor diyeyim, ezayi kibar kibaz eder ya. Şurada tatayet varken, değil mi, neden o nüfus O hayat niye bir ezayi cefaya katlanayım ki? Ama dünyada bu cefaya katlanayım mı öbür türlü cennete, Yükteki kahrdaki lüt o, kahırı yaşıyor ama lütü, kahır e, ilk yapı adlandırıyor. Hoşa giden ve nefsin aldığı şeyleri yapanları cehennem üyecekti. Evet, dünyada günü hal, ay, valayla geçirdi ama ne kendine faydası oldu, ne, ne insanlara faydalı oldu, onun yeri cehennem. Yani buradaki lütufta de kahır duyuyor. Anladın mı çocuklar? Başta kahırla uğrayan adamı çekiyor ama fakat adam yolunda olursa yoksa kendi yaptığı şeylerden değil. Başka o kahrın zorluğunu çekiyor, cennet, cennet mükemmet vazlandırıyor. Yani kahır lütuf getiriyor ve de, ya heyl gün, gün ediyor. Kendine insanlığa ait bir şey yapmıyor, gün gün ediyor. Ama öbür tarifte de, buradaki YouTube, kahırla karşılıyor. Hoş giden nefsini şey yapan cehennem edecektir. Demek ki işte bu hadise kahır YouTube bölüldü. kahır gizli olduğuna işaret vardır. Hz. Ali Keremolay ve şey buyuruyor ki, Tenzih ve takdis ederim ki, böyle şeylerde yoktur. Yani tenzih etmek ondan, bu şeyler onda yoktur. Tenzih ederim ve tak, takdis eden böyle şey olmadığını da takdis ederim diyor. O Allah'ı ki, o Allah ki rahmetinin genişliği, dostlarına karşı şiddetli azap şeklinde, azabının şiddeti de düşmanlarına karşı rahmetinin genişliği, küretinde görülmüş himalindeki, fakat bunu ancak Allah eli olan bir arif var, edebil ki bizlere göre değil. Allah eli olan ariflerden başkaları bu iki halden, yani lütufta, kahırda, lütufta kahrın ve kahırda lütfunun gizli olduğundan şüphe değiller. De. Kendi yuvalarına bir, bir kanalda uçmaya çalışıyorlar. Şimdi bakın şey, burada belki bizi çok aşan, bizi fikirlerimizi aşan bir şey var. Hiç kimse dünyada karşı çekmeye yanaşmaz. Yanaşır mısın? Şurada katlı hayat varken kim karşı çekmeye? Ama bunu... Ama yine hak yolundan ayrılırsan tabii ki, o sana bahçeden bu... Yok yeri harcarsan bu, yoksa iyi yeri harcarsan bir şey gerek gibi. ama sana Allah'ın verdiği bu hayla gaye ve eğlenceli insanlara bunların insanların fayda faydalı olmayan şeyler harcarsan bunun karşılığı cehennem. Yok burada insanlık için, dini için, iddiaları için kalır çekiyorsan, zorluk çekiyorsan bunun da karşılığı bir tarafta cennet. Kağıda gütüp, gütüpte kalır mı? Burada anlaşılmayan bir şey var mı? Peki. Allah Hz. Mevlana'nın tek ve çift kanattan ne olduğunu izah için buyuruyor ki dilimde Zan ve yakinin misali, zannetme, tahmin etme, yakin, yakınlığının, yakın denilmez onu yakin ayrıca bir tabiri vardır. İlmin iki kanadı, zan ve şüphinin ise bir kanadı vardır. Zan nakıs, negatif, olduğu için uçuk yükselmez. Kuş misali, kuş misali tek kanat uçamaz, çift kanat. Zal her şeyi bilmekle şüpheli olmak. Biliyorsun içinde bir şüphe var ki seni yakıp kavuruyor kuyruğu. Aç evet, aç evet öyle mi? Biliyorum, acaba, acaba o şüphe seni yakıp kavuruyor, bildiklerini sana yok gösteriyor. Yakın ise o şeyi tamamıyla ve hakikatiyle bilmektir. tam müşbehim şimdi de seni böyle yakıp kavuran bir süphe Mesela, şu zat Ahmet Efendi mi Sualine. Evet, onun cevabı yakındır. Evet, katil şekli. Biliyorum ki orada Ahmet Efendi'dir. Ayşem ne Fatma neyse, biliyorsun. Bunu diyen kimse Ahmet Efendi'yi tanıyor, şeksiz şüphesiz biliyor demektir. Yani katil bildiğine şüphen yok. Aynı sualde, odur sanırım. Odur sanırım deyince, orada, belki o, o değildir diyorsun, içinde. Cevap ise zandır, yani şimdi acaba, ne acaba içinde? Cevap Ahmet Efendi'yi laikeye tanımadığını bildiririz. Bundan dolayı yakın ilminin çifte kanadı vardır. Yani her şey kat edebilir. Sağabine uçurur ve yükseltirir. Uzay ise yakına nispetle tek kanatlı bir kuş gibi kalır. Şüphede işte hayır da geldi, acaba yani Bu yaptığımız doğru mu? Yanlış mı? Tabii ki şüphesiz insan dört elle o işe sarılır ve işi bitirip çıkar gelir. Tek kanatlı bir kuş çabucak ve tepe düşer. Yani biraz bu uç, bile düşe bir kibirin e, şey olur, yiyeceği olur. Daha, <gülüyor> daha uçmaya çalışsa bile nihayet bir iki <gülüyor> adım nihayet, biraz daha gidebilir. Bir kimse zandan kurtulur, şüpheden kurtulur ve ona yakın ilmi yüz gösterirse o tek kanatlı kuş, iki kanat olur. Yani zandan kurtuldu, artık şüpheye attı ve bildiğine, bir şey bildiğine inandı. Ve ancak o zaman hakikat pezalarında uçabilir. Ondan sonra yüzü üstü düşerek ya evri böyle değil, dost doğru yürür gider hedefine varır. Hazreti bu Bey ile sure-i şimdi yüzü koyun sürünerek gider mi daha çok hidayete ilişmiştir? Yoksa doğru yolda yürüyen mi? Ayet-i kerimesine işaret etmiştir. Nazm-i Celil'deki, yani bu büyük Nazım'daki, büyük şeydeki, yüzü koyun sürünerek giden den maksat, İslamiyet'e yanaşmayanlar veyahut da ondan ayrılanlar. Hüdya'ya erişenler de, meramda haz hariz Müslümanlar da tabii İslam'ın aydınlığında gidiyorlar, öbürü ki bir şüphe, acaba bir, ne yapsam, ne, hangisi, hangisi, yanlış şey ile ile gidiyor Zaniyle. Yakın ilmeğe sahip olan kimse şüphesiz, mekirsiz, yani hilesiz, dedikodusuz, Cevbrail gibi iki kanatlı uçan hakkı hakkıyla bir insan. Eğer bütün alem halkı ona sen Allah yolunda gidiyorsun, dini müstakim üzersin dese, o onların sözlerinden ziyade şirk peyda etmez. Ondan memnun olmaz. Niye adam? Kendini biliyor. Kendini ne oldun benden daha iyi biliyor. Sen ne dersin? Boşu övme. Ben kendimi biliyorum sen kendine bak der. Onun tek olan ruhu o sözlerin yahut onu söyleyenin çifti olamaz. Onun ve onları tasdik etmez. Şehzade Gülistan'da der ki, büyük bir zatı bir mecliste yüzüne karşı çok metek O zat bunları dinleyipten sonra başını kaldırdı ve nasıl bir adam olduğunu ben bilirim diyerek Metedenlerin senasını yani övrüsüyle ehemmiyet vermedi. Bitiyoruz. Eğer herkes ona sen sapıksın kendini daha sanıyorsa ama saman çöpü gibi deseler o kimse söyleyenlerin kötülemesinden şüpheye düşmez. Ve onların kimi hizmetlerinde müddet Çünkü kendini biliyor. Bir adam kendinden sonra kimdir derse desin, hiç kimseyi alaka etmesin. O kendi bildiğin, hakiki, şu iki kuşlu iki kanatlı olanlar kendi iyi bile insanlardır. Kendi değerini iyi tayin edenler insanlardır. Hatta Deniz Bey daha dile gelse de, sen devalete yoldaş oldun dese, yine o kimse zerre kadar hayale kapılmaz ve kötüleyenlerin sözleriyle ele duymaz. Yani sen istediğin kadar bağır çağır. Ben kendimi gülüyorum. Boşuna beni ne öv ne de benzemet. Sen kendine bak. Bunlar, evet. Cemiyetimizde bu gibi insanlar çok olsa, bugünkü kavgara falan yani, çok, çok olmaz. Çünkü Abi bir insan der. En iyi bilmeyen insan der. Kimse asla gelmedi. Fayda gelir, asar hoş benim bilmeyene Kendini bilen, e, nersini bilen Rabbini bilir. Allah şahit. Mesela kendini bilmezse Allah'a da gelmez. İmestevir yani, hakikaten bir ders ders gibi bir şeydir. Yani iyice okuyun. Anlayabilmek, bak şimdiye kadar, ne kadar okumuşuz? Başka 50, 167, 60, 70, 71 okumuşuz. Kaç izledim? 92-21. He? 92-20'dir. Beyti, kaçta kaldık diye sorduk, He, <gülüyor> 92 21'de Şimdi akreşçe buraya Anladım. kadar sorun, sorun anlaşılmıyor, birşey var mı? Evet. Var mı? Mesele bu. Şeksiz, şüphesiz. Allah'ın bize ne kısmet ettiyse ona onu imle onu yoruyor gidiyor. Ne insanların aynı hüccet arkadaşlar dedi de kulun şuyu tutsa derne. Bir bildiği şeye samiyetle sa sam inan Öyle öğren. zan besleme. Zaman sazınız zamanla kaybettirir acı baba Şöyle miydi, böyle miydi? Sana zamanlar haybet edilir. Öğreneceğim iş şeyleri. Az öğren, öz öğren bir şey var değil mi? Az öğren ama iyi öğren. Meslebi bir hayat kitabı aynı zamanda. Hayat. Hazreti bir bunu seyri sülüküne bitirtti o zaman yazmış. Yazdırmış. yazmadı. Şu kitapta tek bir satır olan şey yok. Ben yani ilk 18 beyinde başa hiçbir kalemi yoktu şu, şu kitapta. Benim gibi 18 bunlar. Yani 6. kitap, üçüncü kitap, birinci kitap var. İkinci kitap var ama, kim var. şimdi... Hep yazdırmıştır, bizler şey yazdırmış. <gülüyor> bu hayatı yaşlıktan sonra yazmış. Görmüş, geçirmiş faydasının zararını görmüş, öyle yazdırmıştır. Hiç şöyle olabilir mi, ol, olamaz falan diye düşürmemiştir. Bu başına geçmiş, sonucu görmüş, yazdırmış. Ee, ve Hz. Pire'de peygamber değilse ben, peygamber değil ama kitabı vardır. Dettiğinde Görüyorsunuz her yerde bir ayet, bir hadis karşısında verdiği bir mehlis sözü, o mehlis sözleri de zaten Allah'ın kitabını, ya da Peygamber e, hadisidir. Hani başka başka bir Kur'an'ın e, hayata aktarılmış şeklidir. Efendim yani biz buna okudan sonra ifade çekeriz, el Zaten hafta ekşmesi ayirimiz oldukça daha daha az.